Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Rygate Bulmacası Dostum Bay Sherlock Holmes 1887'nin ilk baharında ilgilendiği vakalarda kendine çok yüklenmişti. Ve bundan dolayı gelişen depresyonu henüz tam olarak atlatamamıştı. Hollanda Sumatra şirketiyle Baron Mopartui'nin inanılmaz entrikalarının halk tarafından gördüğü yoğun ilginin hala sürmesinden ve olayın politika ve ekonomiyle iç içe olmasından dolayı bu kitapta bir vaka olarak yer alması mümkün değil. Fakat ne olursa olsun suçlara karşı hayat boyu süren mücadelesinde dostuma birçok seçeneğinin arasında yeni bir silah seçmenin ne kadar değerli olduğunu göstermesine olanak sağlayan karmaşık ve kendine has bir problemi gözler önüne serdi. Notlarıma baktığımda Lyons'tan gelen ve Holmes'un Dulong Oteli'nde hala hasta yattığını bildiren telgrafın geliş tarihinin 14 Nisan'a denk geldiğini görüyorum. 24 saatten az bir süre içinde dostumun hasta odasına varmış, semptomlarının korku uyandıracak cinsten olmadıklarını gördüğümde de son derece rahatlamıştım. Ama şu da bir gerçekti ki zor bir araştırmanın başında olduğu iki aylık bir süreç boyunca günde 15 saatten fazla çalışmış, üstelik 2-3 defa da hiç ara vermeksizin 5 gün boyunca işinin başından ayrılmamıştı. Bunların sonucunda gayet doğal bir biçimde güçlü ve inatçı yapısı çökmüştü. Çalışmasının bol ödüllü meyveleri bile bu denli ağır bir programda çalışmaktan gelişmiş olan bitkinliğine ilaç olamadı. Avrupa'nın her yerinde ismi konuşulduğu ve odası dünyanın dört bir yanından gelen binlerce tebrik mektubuyla adeta dolup taştığı sırada dostum korkunç bir depresyonun etkisindeydi. Üç ülkenin polis güçlerinin başarısızlığa uğramış olduğu bir konudan alnının akıyla çıkmış olduğundan ve Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcılarından birini dize getirmekteki başarısının bilinci bile çökmüş sinirlerinin etkisinden kurtulmasına yetmedi. Üç gün sonra Baker sokağındaki odamıza dönmüştük. Ama dostumun bir değişikliğe ihtiyacı olduğu her halinden belli oluyordu. Kırlarda bir hafta geçirmenin düşüncesi açıkçası bana da çok cazip geliyordu. Afganistan'da doktorluk yaptığım zamanlarda hastalarımdan biri olan eski dostum Albay Hayter, Raygate yakınlarındaki Sörey kasabasında bir ev almıştı ve ziyaretine gelmem için beni belirli aralıklarda davet edip durmuştu. Son görüşmemizde dostumun da istemesi durumunda ona da misafirperverliğini gösterebilmekten mutluluk duyacağını belirtmişti. Holmes'ü ikna etmek biraz uzun sürdüyse de söz konusu ev sahibinin bekar olduğunu ve evde dilediği gibi hareket edebileceğini anlayınca o da planıma uydu ve Lyons'tan döndükten bir hafta sonra albayın çatısı altındaydık. Hayter dünyanın dört bir yanını görmüş eski bir askerdi. Ve tam da beklediğim gibi Holmes birçok ortak yanlarının olduğunu keşfetti. Evdeki ilk akşamımızda bir şeyler yedikten sonra albayın silah odasında oturuyorduk. Holmes koltuğa uzanmış, Hayter ve Ben ise doğu ülkelerinden gelen silahlardan oluşan küçük koleksiyonu inceliyorduk. ''Bu arada'' dedi albay birden. ''Sanırım bu silahlardan birini odama götürsem iyi olacak. Bir alarmla karşılaşmamız mümkün çünkü.'' ''Bir alarm mı?'' diye atıldım şaşkınlıkta. ''Evet, bir süredir buralarda dolaşan bir çete var. Geçen pazartesi bölgenin en zenginlerinden olan yaşlı Akton'un evini soydular. Büyük bir zarar veremediler ama çete hala buralarda.'' ''Herhangi bir ipucu var mı?'' diye sordu Holmes kafasını albaya çevirerek. ''Şimdilik yok.'' Ama olay sadece bölgemizdeki ufak tefek suçlardan biri ve eminim ki ilgilendiğiniz şu uluslararası davadan sonra bunu ilgi çekici bulmazsınız. Holmes albayın sözlerini geçiştirmeye çalıştıysa da yüzünde oluşan gülümseme iltifatın hoşuna gitmiş olduğunu gösteriyordu. İlginç bir bulgu var mıydı? Korkarım yok. Hırsızlar kitaplığı soymuşlar ama çabalarına değdiğini sanmıyorum. Bütün odayı alt üst etmişler. Çekmeceleri karıştırıp Kitapları etrafa saçmışlar ve Pop'un Homer adlı kitabını iki gümüş kaplı şamdan, fil dişinden bir kağıt ağırlığı, büyük bir barometre ve bir yumak yün alıp gitmişler. Ne kadar ilginç bir karışım diye atıldım. Ah, adamlar ellerine geçirebildikleriyle yetinmişler galiba. Hans koltuktaki yerinde homurdandı. Bölge polisinin bu ipuçlarından bir şey çıkarması gerekiyordu, dedi. Yani açıkça görülüyor ki onu uyarmak için parmağımı uzattım. Sevgili dostum buraya dinlenmeye geldiğini unutma. Sinirlerin yeni bir davaya atılmanı kaldıramayacak kadar yıpranmış durumda. Holmes omuzlarını silkerek albaya anlamlı bir gülümsemeyle baktıktan sonra sohbetimiz daha tehlikesiz konulara kaydı. Ne var ki Holmes'u heyecandan uzak tutmaya çabalamamın tamamıyla boşuna olduğu ertesi sabah ortaya çıkacaktı. Konu kesinlikle görmezden gelemeyeceğimiz bir şekilde hayatımıza giriverdi. Ve böylece şehir dışındaki tatilimiz ikimizin de önceden tahmin edemeyeceği bir şekilde büründü. Kahvaltımızı ederken albayın uşağı heyecanla odaya daldı. ''Haberler aldınız mı efendim?'' dedi. Bir yandan nefesini düzenlemeye çalışırken, Cunningham'larda olanları ''Soygun!'' diye bağırdı albay kahve fincanını havada sallayarak. ''Cinayet!'' Albaylık çaldı. Aman tanrım dedi. Kimi öldürülmüş? JP mi yoksa oğlu mu? İkisi de değil efendim. Sürücüleri William kalbinden vurulmuş ve anında ölmüş. Kimin vurduğu belli mi peki? Soyguncu efendim, yıldırım hızıyla kaçmış. Tam mahzenin küçük penceresinden içeri giriyormuş ki William koşarak gelmiş ve yalnızca efendisinin mallarını korumaya çalışan adamcağız oracıkta hayatını kaybetmiş. Bütün bunlar ne zaman oldu? Dün gece gece yarısı civarı. Ah öyleyse daha sonra oraya bir uğrarız dedi albay ve gayet sakin bir şekilde tekrar kahvaltısına devam etti. Kötü olaylar bunlar diye ekledi. Uşak çekildikten sonra. Buradaki en önemli insanlardan biridir Cunningham. Ayrıca çok da iyi bir adam. Bu olay onu yıkacaktır. Çünkü öldürülen adam yıllardır onun için çalışıyor ve bildiğim kadarıyla da ondan çok memnundu. Aktonları soyanların yine iş başında oldukları kesin. ''Şu ilginç hırsızlığı yapanlar.'' dedi Holmes düşünceli bir şekilde. ''Evet, kesinlikle onlar.'' Hmm, Belki dünyanın en basit işi olduğu ortaya çıkar. Ama ilk bakışta oldukça ilginç göründüğü doğru değil mi? Şehir dışını bölge seçen soyguncuların devamlı sahne değiştirmeleri beklenir. Birkaç gün arayla aynı yeri talan etmeleri değil.'' Dün akşam önlem almaktan bahsettiğinizde burası için koca İngiltere'de bir hırsızın en az ilgi çekici bulacağı yerlerden biri olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ki bu da daha öğrenecek çok şeyimin olduğunun bir göstergesidir. Öyle sanıyorum ki söz konusu hırsızlar buranın yerlilerinden dedi albay. Öyle bir durumda pek tabii ki Acton ve Koningamları soymaya kalkışacaklardır. En nihayetinde buraların en önemli kişileri onlar. Peki en zenginleri olduklarını söyleyebilir miyiz? Şey, öyle olmaları gerekir. Gerçi birkaç yıldır bütün kanlarını emip bitiren bir dava yüzünden mahkemedeler. Yaşlı Akton, koningham'ın topraklarının yarısının kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Ve avukatlar davaya dört elle sarılmış durumdalar. Suçlu gerçekten de bölge halkının içinden biri ise onu yakalamak o kadar zor olmayacaktır. Diyerek esnedi Holmes. ''Pekala Watson, rahat olabilirsin. Olayı karıştırmayı düşünmüyorum.'' ''Müfettiş forester efendim.'' dedi uşak kapıyı hızla açarak. İyi görünüştü, neşeli genç bir adam olan müfettiş odaya girdi. ''Günaydın albay.'' dedi. ''Umarım rahatsız etmiyorumdur. Ama Baker sokağından Bay Holmes'un burada olduğunu duyduk.'' Albay elini dostuma doğru salladı ve genç adam saygıyla eğildi. ''Belki olay yerine uğramak istersiniz.'' diye düşündük Bay Holmes.'' Görünüşe göre kader sana karşı geliyor Watson, dedi Holmes gülerek. İçeri girdiğinizde olayla ilgili sohbet ediyorduk müfettiş. Belki de bize ayrıntıları aktarma nezaketini gösterirsiniz. O bilindik tavrıyla arkasında yaslanırken her şey için artık çok geç olduğunu biliyordum. Akton davasında herhangi bir ipucumuz yoktu. Ama artık elimizde birçok bulgu var ve aynı kişilerin söz konusu olduğundan kuşkumuz kalmadı. Adamı görmüşler. Oh. Evet, efendim. Ama zavallı William'ı öldüren kurşundan sonra bir geyik kadar hızlı kaçmış. Bay Cunningham onu yatak odasının penceresinden görmüş. Ve Bay Alec Cunningham da arka kapıdan. Bay Cunningham henüz yatmış, Bay Alec ise sabahlığını giymiş bir halde pipo içiyormuş. İkisi de William'ın imdat çığlığını duymuşlar ve Bay Alec neler olduğunu görmek için koşmuş. Arka kapının açık olduğunu fark etmiş ve merdivenlerin dibine ulaştığında iki adamın dışarıda güreştiklerini görmüş. Adamlardan biri silahını ateşlemiş, diğeri ise düşmüş. Ardından bahçeyi geçerek çalıların üzerinden atlayıp kaçmış. Yatak odasından seyreden Bay Cunningham adamın yola çıktığını görmüşse de sonra gözden kaybetmiş. Bay Alec ölen adama yardım edip edemeyeceğine bakmak için durmuş ve katil de böylece kaçabilmiş. Orta boylu bir adam olduğu ve koyu bir şeyler giymiş olduğunun haricinde bir bilgi yok elimizde. Ama geniş çaplı bir araştırma sürdürüyoruz. Ve yabancı ise onu yakında bulacağız. William'ın orada ne işi varmış peki? Ölmeden önce bir şey demiş mi? Tek bir kelime bile etmemiş. Loch’ta yaşlı annesiyle beraber yaşıyor ve çok sadık bir adam olduğu için evde her şeyin yolunda olup olmadığını yoklamak için oraya girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Şu Akton işinden sonra civardaki bütün insanlar dikkat kesilmiş durumda. William üzerine geldiğinde soyguncu büyük ihtimalle kapıyı daha yeni açmayı başarmıştı. Kilit zorlanmış. William dışarı çıkmadan önce annesine bir şeyler söylemiş miydi? Kadın çok yaşlı ve sağır. Ondan hiçbir bilgi alamadık. Olayın şokuyla aklını kaybetmiş gibi ama sanırım hiçbir zaman fazla parlak bir zekaya sahip değilmiş zaten. Her neyse son derece önemli bir şey var. Buna bir bakın. Bir defterden yırtılmış küçük bir kağıdı çıkarıp kucağında düzeltti. Bunu ölü adamın elinde bulduk. Baş parmağıyla işaret parmağının arasında. Daha büyük bir kağıttan yırtılmış küçük bir parçaya benziyor. Üzerinde yazan saatin zavallı adamın ölüm saatinin aynısı olduğunu fark edeceksiniz. Ya katil kağıdın gerisini ondan çekip yırtmış ya da tam tersi olmuş. Neredeyse bir buluşma saati varmış gibi bir izlenim veriyor. Holmes küçük kağıt parçasını aldı, üzerinde şunlar yazılıydı. Saat 12'ye çeyrek kala. Belki de ve bunun. Bunun bir buluşma saati olduğunu farz edersek, diye devam etti müfettiş, William Kirvan'ın her ne kadar namuslu bir adam olarak ün yapmışsa da, hırsızla işbirliği yaptığını düşünmemiz gayet doğal. Orada hırsızla buluşmuş, hatta belki de kapıyı açmasına bile yardım etmiş olabilir. Belki de sonra aralarında bir kavga çıkmıştır. Bu yazı son derece ilginç dedi kağıdı evre çeviri incelemiş olan Holmes. Düşündüğümden çok daha karmaşık bir olayla karşı karşıyayız. Kafasını ellerinin arasına aldı. Müfettiş davasının ünlü Londra profesyonelinin üzerindeki etkisini görünce gülümsemeye başladı. Söylediğiniz şu son şey dedi Holmes. Çalışan ile hırsızın arasında bir anlaşma olabileceğine dair teoriniz dahi yani. Ve gerçekten de göz önüne almamız gereken bir olasılık. Ama bu yazı aklıma bir şey... Kafasını yeniden ellerinin arasına aldı ve birkaç dakika boyunca derin düşüncelere dalmış bir halde oturdu. Yüzünü tekrar kaldırdığında yanaklarında hoş bir rengin oluştuğunu ve gözlerinin hastalanmadan önceki kadar parlak olduğunu görerek şaşırdım. Eski enerjik haliyle ayağa fırladı. ''Bakın size ne diyeceğim?'' dedi. ''Bu davanın ayrıntılarına bir göz atmak istiyorum. Olayda son derece ilginç bulduğum bir taraf var. Bana izin verirseniz albay, sizi ve dostum Watson'ı bir süre yalnız bırakıp müfettişle beraber olay yerine gideceğim. Ve bir iki küçük ayrıntının düşündüğüm gibi olup olmadığına bakacağım. Yarım saat içinde aranıza dönmüş olurum.'' Bir buçuk saat geçmişti ki müfettiş yanımıza döndü. Yalnızdı. ''Bay Holmes evin dışındaki arazide bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyor.'' dedi. Dördümüzün hep beraber gidip evi incelememizi istiyor. Bay Cunningham'ın evini mi? Evet efendim. Neden? Müfettiş omuzlarını silkti. Aslını isterseniz bilmiyorum efendim. Aramızda kalsın ama Bay Holmes'ün daha tam olarak iyileştiğini sanmıyorum. Çok tuhaf davranmasının yanı sıra son derecede heyecanlı. Bunun için endişelenmeniz gerektiğini sanmıyorum dedim adama. Holmes'ün deliliğinde belli bir yöntem olduğuna birçok kez şahit olmuşumdur. Bazı insanların yöntemlerini çılgınca bulabildiği bir gerçek diye homurdandı müfettiş. Ama bir an önce araştırmasına başlamak için yanıp tutuştuğu bir gerçek. Onun için albay hazırsanız artık çıksak iyi olur. Holmes'ü arazide bir aşağı bir yukarı yürür halde bulduk. Çenesi göğsüne düşmüş ellerini pantolonunun ceplerine sokmuştu. Olay giderek ilginçleşiyor dedi. Watson şehir dışını ziyaret etmenin harika bir fikir olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Mükemmel bir sabah geçirdim. Anladığım kadarıyla suç bölgesini ziyaret etmişsiniz dedi albay. Evet müfettişle beraber ufak çaplı bir araştırma yaptık. Herhangi bir şey bulabildiniz mi peki? Çok ilginç bir takım ipucuyla karşılaştık. Yürüyüş sırasında anlatırım. İlk olarak şu şanssız adamın cesedini gördük. Gerçekten de söylediği gibi vurularak öldürülmüş. Yani buna kuşkunuz mu vardı? O, oh, her şeyi kontrol etmek gerekir. İncelememiz boşuna değildi. Neyse, sonra Bay Coningham'la ve katilin o gece neden kaçtığını tam olarak söyleyebilen oğluyla biraz konuştuk. Bu da son derece verimli oldu. Doğal olarak. Ardından ölen adamın zavallı annesine uğradık. Ama ondan bilgi edinemedik. Yaşlı ve bunak bir kadın. Peki araştırmalarınızdan ne sonuç çıkardınız? Son derece özel bir durumla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Ziyaretimiz Belki de sır perdesini biraz aralamamıza yardımcı olur. Ölü adamın elindeki kağıdın özellikle önemli olduğu konusunda hemfikiriz. Değil mi müfettiş? Zavallı adamın ölüm saatinin yazılı olması bir tesadüf olamaz. Bu bir ipucu olmalı Bay Holmes. Kesinlikle. O notu yazan her kimse William Kirvan'ın o saatte yatağından kalkmasını sağladı. Ama o kağıdın geri kalanının nerede olduğunu merak ediyorum doğrusu. ''Onu bulmak umuduyla adamın çevresini çok dikkatli bir şekilde aradım.'' dedi müfettiş. Ölü adamın elinden yırtılarak alınmış. Birilerinin bu kağıdı ele geçirmek konusunda çok hevesli olduğu açıkça görülüyor. Ve bu da pek tabii ki suçlunun kimliğinin o notta yazılı olduğunun kanıtıdır. Peki suçlu o kağıdı ele geçirdiğinde ne yaptı? Büyük bir ihtimalle cebine soktu ve küçük bir köşesinin cesette kalmış olduğunu da asla fark etmedi. Kağıdın geri kalanına ulaşabilmemiz durumunda bilmecemizin büyük bir kısmının çözülmüş olacağı kesin. İyi güzel de suçluyu yakalamadan cebini nasıl bulacağız? Akıl yürütmek boşuna değildir. Her neyse çok açık olan başka bir nokta daha var. Notun William'a birinin vasıtasıyla gönderilmiş olduğu kesin. Notu yazan adamın onu teslim etmiş olması mümkün değil. Çünkü böyle bir durumda notunu pek tabii ki sözlü olarak da iletebilirdi. Öyleyse notu kim teslim etti? Yoksa posta yoluyla mı gelmişti? Ben bunu araştırdım dedi müfettiş. William'a dünkü posta dağıtımında bir mektup gelmiş. Zarfı kendi yok etmiş. Mükemmel diye bağırdı Holmes müfettişin sırtını sıvazlayarak. Postacıyla görüşmüşsün. Seninle çalışmak büyük bir zevk doğrusu. Neyse işte geldik. Hadi siz de gelin albay size suç mahalleni göstermek istiyorum. ''Öldürülen adamın yaşamış olduğu şirin kulübenin yanından geçtik ve meşe ağaçlarıyla çevrili bir yoldan ilerleyerek şahane bir konağa vardık. Holmes ve müfettiş bizi evin yanından dolaştırıp yola bakan çalılarla çevrili geniş bir bahçesi olan yan girişe kadar götürdüler. Mutfak kapısında bir polis memuru duruyordu. ''Kapıyı açın bayım'' dedi Holmes. Şimdi Genç Bay Cunningham adamların güreştiklerini gördüğünde bu merdivenlerde duruyormuş. Ki adamlar da şu an bizim durduğumuz yerdelermiş. Yaşlı Bay Cunningham ise şu pencereden bakıyormuş. Soldan ikinci pencere. Ve katilin şuradaki çalının hemen solundan kaçtığını görmüş. Ardından Bay Alec koşup yaralı adamın yanına çömelmiş. Toprak çok sert olduğu için bizi yönlendirecek herhangi bir iz yok ne yazık ki. Holmes konuşurken iki adam evin köşesinden dönüp bahçe patikasında bize doğru ilerlemeye başladı. İlki güçlü hatlara sahip, kırışık bir yüzü ve üzgün bakışları olan yaşlıca bir adamdı. İkincisi ise parlak gülümsemesi ve gösterişli kıyafetleriyle gelişimizin karanlık sebebinin yarattığı ortama hiç uymayan yakışıklı bir delikanlı. ''Demek hala buradasınız.'' dedi genç adam Holmes'a. ''Siz Londralıların şehir dışında çalışmadıklarını düşünürdüm. Gördüğüm kadarıyla pek aceleci değilsiniz.'' ''Oh, bize biraz zaman tanımalısınız.'' dedi Holmes şeyle ''Buna ihtiyacınız var zaten.'' dedi genç Alec Cunningham. ''Hala herhangi bir ipucunuzun olmadığına göre.'' ''Sadece bir tane var.'' diye cevap verdi müfettiş. ''Düşündük ki şeyi bulabilirsek.'' ''Aman tanrım, Bay Holmes, neler oluyor?'' Zavallı dostumun yüzü birden korkunç bir hal almıştı. Gözleri yuvalarından yukarıya dönmüş, kolları bacakları acıyla kasılıyordu. Birden buğuk bir inlemeyle yüzüstü yere kapaklandı. Durumundaki ani değişiklikten ve atağın şiddetinden panikleyerek onu mutfağa sokup büyük bir sandalyeye oturduk. Arkasında yaslanmış halde birkaç dakika zorlukla nefes aldıktan sonra zayıflığı için üzgün ve utanmış görünerek yeniden ayağa kalktı. ''Watson size ciddi bir hastalığın pençesinden daha yeni kurtulduğumu anlatabilir.'' diye konuştu. ''Ani sinir krizlerine girmem gayet doğaldır herhalde.'' ''Sizin için arabamı hazırlatıp eve dönmenize yardımcı olabilirim.'' dedi yaşlı Cunningham. ''Hazır buraya gelmişken emin olmak istediğim bir nokta var. Bunu kolaylıkla ispatlayabiliriz.'' ''Nedir?'' ''Şu var ki ölen adamcağızın buraya gelişi hırsızın evinize girmeden öncesine değil, girdikten sonrasına da denk gelmiş olabilir.'' ''Kapı zorlanarak açılmış olduğu halde soygunun hiç gerçekleşmediği konusunda inancınız tam gibi görünüyor.'' ''Bence her şey ortada.'' diye homurdandı Bay Cunningham. Sonuçta oğlum daha yatmamıştı ve birileri evin içinde dolaşsa bunu herhalde duyardı. Oğlunuz tam olarak nerede bulunuyordu? Yatak odamın hemen yanındaki giyinme odasında pipo içiyordum. Odanın penceresi hangisi? Babamınkinin yanında, en soldaki. İkinizin de lambaları yanıkta sanırım. Elbette. Burada üzerinde durulması gereken çok önemli birkaç nokta var dedi Holmes gülümseyerek. Bir hırsızın daha öncesinden de tecrübesi olan bir hırsızın aile üyelerinin ikisinin de ayakta olduğunu gösteren ışıklı bir eve girmeyi istemesi sizce de garip değil mi? Herhalde çok soğukkanlıydı. Tabii eğer garip bir olayla karşı karşıya olmasaydık cevapları bulmak için size sormak zorunda kalmayacaktık zaten dedi genç Alec. Ama William tarafından yakalanmadan önce adamın evi soymuş olabileceği ile ilgili düşüncenize gelince bunu çok garip buldum doğrusu. Ortalığı dağınık halde bulup çaldığı şeyleri fark etmez miydik? Ne olduklarına göre değişir, dedi Holmes. Çok özel bir hırsızla karşı karşıya olduğumuzu unutmayın. Üstelik farklı bir çalma seti var. Örneğin aktonlardan aldıklarını bir düşünün. Bir yün yumağı, bir kağıt ağırlığı ve bir sürü garip şey daha. Neyse, aslanı isterseniz sizin elinize bakıyor gibiyiz Bay Holmes, dedi yaşlı Cunningham. Sizin ya da müfettişin önereceği her şeyi harfiyen yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. İlk olarak, dedi Holmes, bir ödül koymanızı istiyorum. Sizin tarafınızdan gelmeli. Çünkü resmi daireler miktar konusunda anlaşmakta pek hızlı değillerdir. Buraya bir form taslığı hazırladım. Eğer imzalamanız mümkünse 50 sterlin yeterli bir miktar olacaktır bence. Seve seve 500'de verirdim dedi J.P. Holmes'ün ona doğru uzatmış olduğu kağıt ve kalemi alarak. Ama bunlar pek doğru gözükmüyor, diye ekledi kağıdın içeriklerine bakarken. Aceleyle yazdım. Bakın şöyle başlamışsınız. Salı sabahı 1'e çeyrek kala korkunç bir olay yaşandı, vesaire. Aslında isterseniz 12'ye çeyrek kala olacaktı. Bu hata beni çok üzdü. Çünkü Holmes'ün böyle dikkatsizliklere ne kadar alındığını bilirdim. Kesinlik kazanmış konularda asla yanılmamak en önemli özelliklerinden biriydi. Ama hastalığı onu sarsmıştı ve bu küçücük olay henüz kendine gelmemiş olduğunun kanıtıydı. Müfettiş kaşlarını çatmış bir halde ve şaşırmış bir ifadeyle ona bakarken Alec Cunningham'da kahkahalarla gülüyordu. Ve dostum çok utanmış ve rahatsız olmuşa benziyordu. Yaşlı adam hatayı düzeltti ve kağıdı Holmes'e geri verdi. ''En kısa zamanda basılmasını istiyorum.'' dedi. Bence fikriniz mükemmel. Holmes kağıdı katlayıp dikkatle cep kitabının içine koydu. Ve şimdi dedi. Evi hep beraber dolaşıp şu garip hırsızın gerçekten de bir şey çalıp çalmadığından emin olsak iyi olur. Dolaşmaya koyulmadan önce Holmes zorlanmış olan kapıyı dikkatle inceledi. Büyük bir bıçak ya da tornavidanın araya sokulmuş olduğu belliydi. Kilit itilerek açılmıştı. Tahtadaki izleri açık ve net bir şekilde görebiliyorduk. ''Demek sürgü kullanmıyorsunuz?'' dedi Holmes sorarcasına. ''Buna hiçbir zaman gerek duymadık.'' ''Köpeğiniz de mi yok?'' ''Var ama evin diğer tarafında zincirli.'' ''Hizmetçiler saat kaçta yataklarına çekiliyor?'' ''Gece 10 civarında.'' ''Herhalde William da o saatte yatıyordu. Öyle değil mi?'' ''Evet.'' ''Bu özel gecede ayakta olması da oldukça garip bir durum.'' ''Neyse, şimdi bize evinizi gezdirme nezaketini gösterirseniz çok memnun olurum.'' ''Bay Cunningham.'' Çatallaşarak mutfaklara açılan taş kaplı bir pasajın sonundaki tahta merdivenlerden çıkarak konağın ilk katına geldik. Merdivenin tepesine vardığımızda giriş salonuna giden daha süslü ikinci bir merdiven çıktı karşımıza. Buradan ikinci kata çıktık ve bir oturma odasıyla Bay Kuningan ve oğlunun kine de dahil olmak üzere birçok yatak odasına ev sahipliği yapan bir koridora geldik. Holmes yavaşça ilerliyor, konağın mimarisini inceliyordu. Yüz ifadesinden bir iz peşinde olduğunu anlayabiliyordum ama düşüncelerinin hangi yönde geliştiği konusunda en ufak bir fikrim yoktu. ''Sevgili beyefendi'' dedi Bay Cunningham biraz sabırsızlanarak. ''Bu son derece gereksiz değil mi? Şu merdivenlerin sonundaki o da benimki ve onun ötesindeki de oğlumun. Bir hırsızın buraya kadar bizim haberimiz olmadan çıkması sizce mümkün olabilir miydi gerçekten?'' ''Sanırım dönüp yeni bir iz peşine düşmelisiniz'' dedi oğlu alay dolu bir gülümsemeyle. Yine de beni birazcık eğlendirmenizi isteyeceğim. Yatak odalarının pencerelerinden evin önünün nasıl göründüğünü bilmek isterim örneğin. Anladığım kadarıyla burası oğlunuzun odası. Öyle mi? Odanın kapısını iterek açtı. Ve şurası da yanılmıyorsam alarmı duyduğunda oturup piposunu içtiği oda olmalı. O odanın penceresi nereye bakıyor acaba? Yatak odasından geçerek ikinci odaya giden kapıyı açtı ve etrafına bakındı. Umarım artık tatmin olmuşsunuzdur dedi Bay Cunningham kaba bir sesle. ''Teşekkür ederim. Sanırım görmek istediğim her şeyi gördüm. Öyleyse gerçekten gerekliyse benim yatak odama da gidebiliriz. Eğer çok zahmet olmayacaksa bunu çok isterim.'' JP omuzlarını siltti ve bizi sade döşenmiş sıradan bir oda olan kendi yatak odasına götürdü. Adam pencereye doğru ilerlerken Holmes adımlarını yavaşlatarak ikimizin diğerlerinin arkasında kalmamızı sağladı. Yatağın bir ucunda portakallarla dolu bir tabak, ve bir sürahi su duruyordu. Onun yanından geçtiğimizde Holmes beni şaşkına çevirerek üzerime yaslandı ve kasti bir şekilde tabakla sürahiyi yere devirdi. Cam yere çarptığı anda bin parçaya ayrıldı ve meyveler odanın dört bir yanına yuvarlandı. ''Bu kadar dikkatsiz olabildiğine inanamıyorum Watson'' dedi soğukça. ''Bak sakarlığın halayı ne hale getirdi?'' ''Kafam karışmış bir halde meyveleri toplamak için yere eğildim. Çünkü dostumun bir nedenden dolayı bu suçu üstlenmemi istediğini anlamıştım.'' Diğerleri bana katılıp sehpayı düzeltti. ''Hey!'' diye bağırdı müfettiş. ''Meyvelerin hepsini sonunda topladığımızda Holmes nereye kayboldu?'' Holmes görünürde yoktu. ''Bir dakika burada bekleyin'' dedi genç Alek Kunungan. ''Adamcağız pek normal değil bana sorarsanız. Benimle gel baba, gidip onu bulalım.'' Odadan koşar adımlarla çıkıp beni ve müfettişi şaşkınlık içinde birbirimize bakar halde bıraktılar. ''Söylediklerim için beni bağışlayın ama Bay Aleke katılmadan edemeyeceğim.'' dedi resmi görevli. Belki de rahatsızlığının bir etkisi vardır. Ama bana daha çok... Cümlesi imdat çığlıklarıyla yarıda kesildi. İmdat! imdat Adam öldürüyorlar! Büyük bir dehşetle bağıranın Holmes olduğunu anladım. Odadan fırlayıp koridora çıktım. Artık anlamsız boğuk seslere dönüşmüş olan çığlıklar ilk olarak girdiğimiz odadan geliyordu. Hızla odaya koştum. Oradan da arkasındaki odaya daldım hışımla. Cunninghamların ikisi Sherlock Holmes'ün üzerine abanmıştı. Genç olanı onu iki eliyle boğmaya çalışırken yaşlı olanı da bileğini büküyormuş gibi görünüyordu. Bir saniye içinde adamları Holmes'ün üstünden çekmiştik ve dostum büyük bir çabayla ayağa kalktı. Yüzü kireç rengine bürünmüştü ve son derece bitkin olduğu her halinden belliydi. ''Bu adamları tutuklayın müfettiş.'' dedi. Bir yandan da nefes almak için uğraşırken. ''Hangi gerekçeyle?'' Arabacı William Kirvan'ın katilleri olmaları gerekçesiyle. Müfettiş Holmes e bir süre anlamsız anlamsız baktı. O, hadi ama Bay Holmes dedi sonunda. Şaka yapıyorsunuz öyle değil? Sus adam. Suratlarına baksana şunların diye bağırdı Holmes sinirle. Daha önce suçlu oldukları bu kadar belli olan iki insan gördüğümü kesinlikle hatırlamıyorum. Yaşlı adamın normalde sert olan yüz ifadesi bomboş bir hale almıştı. Oğlununsa tüm o etkileyici hali kaybolmuş ve yakışıklığını bozan tehlikeli bir canavarın öfkesi parlıyordu koyu renkli gözlerinde. Müfettiş hiçbir şey söylemedi ama kapıya çıkıp düdüğünü öttürdü. İki polis memuru koşarak geldi. ''Başka çarem yok Bay Cunningham'' dedi. ''Bütün bunların saçma bir hata olduğunun ortaya çıkacağından eminim ama anlamalısınız ki...'' Ah, şunu bırakır mısınız? Bırak şunu bakayım.'' Elini hızlıca uzatarak genç adamın ateşlenmek üzere olduğu silahı gürültüyle yere düştü. ''Bunu sakla.'' dedi Holmes. Ayağını silahın üzerine koyarak. ''Mahkemede faydasını göreceksin.'' Ama asıl istediğimiz şey buydu. Küçük buruşmuş bir kağıt parçasını havada salladı. ''Notun geri kalanı.'' diye bağırdı müfettiş heyecanla. ''Kesinlikle.'' ''Peki neredeydi?'' ''Olduğundan emin olduğum yerde.'' ''Bütün meseleyi az sonra açıklayacağım.'' ''Albay, sanırım siz ve Watson artık dönebilirsiniz.'' En geç bir saat içinde size katılmış olacağımdan eminim. Müfettişle beraber tutuklulara soracağımız bir şeyler daha var. Ama öğlen yemeğine dönmüş olurum. Sherlock Holmes sözünde duran bir adam olduğunu gösterdi. Saat 1'e gelirken Albay'ın kitaplığında bize katıldı. Yanında kısa boylu, yaşlıca bir adam vardı. İlk soygunun yapılmış olduğu evin sahibi Bay Akton'du bu. Bu küçük meseleyi sizlere aydınlattığımda onun da yanımda olmasını istedim dedi Holmes. Çünkü doğal olarak ayrıntıları çok ilginç bulacaktır. Sevgili albay, umarım benim gibi yerinde oturamayan bir adamı kapıdan içeri aldığınız anı lanetlerle anmıyorsunuzdur. Tam tersi, diye cevap verdi albay sıcak bir gülümsemeyle. Çalışma stilinizi yakından görmüş olma şerefine eriştiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Beklentilerimi birazcık açtıklarını itiraf ediyorum ve sonucu anlamaktan tamamen aciz kaldığımı da Henüz tek bir ipucu dahi görmüş değilim. Korkarım açıklamam aklınızı biraz karıştırabilir ama yöntemlerimi Watson'dan ya da onlarla ilgilenecek kadar zeki gördüğüm insanlardan saklamak hiçbir zaman huyum olmadı. Ama genç adamın odasında yaşadığım boğuşmadan sonra oldukça bitkin olduğum için önce sizin brandinizden biraz alacağım albay. Son zamanlarda kendimi biraz fazla zorladım. Umarım şu krizlerden birini daha geçirmediniz. Sherlock Holmes içten bir kahkaha attı. ''O konuya da geleceğiz.'' dedi. ''Her şeyi sırasıyla anlatacağım ki bu karara varmamı sağlayan noktalar iyice açıklığa kavuşsun. Kaçırdığınız bir ayrıntı olursa lütfen beni uyarın.'' Dedektif mesleğinde bir dizi verinin içinden hangilerinin birbirlerine bağlı olduğunun ayrımına varabilmek son derece önemlidir. Aksi takdirde enerjini ve dikkatini olaya yoğunlaştırmak yerine dağıtmak zorunda kalırsın. Neyse bu davada en başından beri kuşku duymadığım bir şey vardıysa o da çözümünün anahtarının ölü adamın elinde bulunan yırtık notta gizli olduğuydu. Buna değinmeden önce başka bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Genç Alec'in ifadesinin doğru olduğunu varsayarsak yani William Kirvan'ı vurduktan hemen sonra katil kaçtıysa o zaman kağıdı ölü adamın elinden çekenin aynı kişi olamayacağı ortada. Ve kağıdı alan katil değilse Alec Cunningham'ın kendisi olmalı. Çünkü yaşlı babası aşağı inene kadar hizmetçilerinden birçoğu olay yerine varmış olurdu. Bu basit bir çıkarımdır ve müfettişin bunu gözden kaçırmasının sebebi baştan beri konuğun sahiplerinin yaşanan olayla herhangi bir ilgilerinin olmadığı inancıyla hareket etmesiydi. Ben... Hiçbir zaman ön yargılarla hareket etmemek gerektiğini öğrendim. Sadece sağlam bir temeli oturmuş bilgilerin peşinden giderim. Böylece araştırmanın en başında Alec Cunningham'ın bu karanlık meseledeki rolünü merak ederken buldum kendimi. Müfettişin bize verdiği küçük kağıt parçasını dikkatle incelemekle bu işe başladım. Daha büyük ve son derece özel bir sayfadan yırtılmış olduğu açık açık belli oluyordu. Alın işte burada. İlginçliği sizin de gözünüzden kaçmamıştır. Gerçekten de biraz alışılmadık bir görüntüsü var, dedi albay. Sevgili bayım, diye bağırdı Hornuz. İki ayrı kişi tarafından yazılmış olduğu su götürmez bir gerçek. Çeyrek ve belki kelimelerindeki e harflerinin öğren ve on ikiye kelimelerindeki e harflerinden çok daha güçlü olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu dört kelimeyi analiz ederek kala ve belki kelimelerinin Güçlü bir el yazısı olan biri tarafından, saat ve öğren kelimelerinin ise daha zayıf olan bir el yazısı olan biri tarafından yazılmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Vay canına, gün gibi ortadaymış diye aykırdı albay heyecanla. İki adam ne diye böyle tuhaf bir şekilde mektup yazdılar acaba? Kötü bir iş olduğu belli. Diğerine güvenmeyen adamlardan biri mektubu böyle hazırlayarak her ne yapılacaksa ikisinin de suçu eşit derecede üstlenmelerini garanti altına almak istemiş. Şimdi iki adama gelince kala ve belki kelimelerini yazanın olayı planlayan kişi olduğu belli. Bunu nasıl anlıyorsunuz? El yazılarını kıyaslayarak da bu sonuca varabileceğimiz gibi bu teoriyi desteklemek için daha da önemli bir ipucu var elimizde. Kağıt parçasını dikkatle incelerseniz fark edeceksiniz ki güçlü el yazısına sahip olan adam kelimelerini önce yazarak diğer adamın kelimeleri için boşluklar bırakmış. Bu boşluklar bazı yerlerde yeteri kadar uzun olmamış ve böylece ikinci adamın kelimelerini sığdırabilmek için bazılarını küçük yazmak zorunda kalmış olduğunu görebilirsiniz. Kelimelerini önce yazan adamın olayı planladığını böylece anlayabiliyoruz. Mükemmel diye haykırdı Bay Akton. Ama son derece yüzeysel dedi Holmes. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. El yazısından hareket ederek bir adamın yaşının aşağı yukarı belirlenebileceğini bilmiyor olabilirsiniz. Bu genellikle mümkün. Genellikle diyorum çünkü sağlığın bozuk olması ve fiziksel zayıflıklar ilerlemiş yaşın bir göstergesidir. Bu durumda kalın ve güçlü el yazısının zayıflamış olan diğeriyle kıyaslayarak hareket edecek olursak adamlardan birinin genç diğerinin ise yaşlı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. ''Mükemmel'' diye haykırdı Bayakton yeniden. Daha da ilginç olan son bir nokta daha var. Bu iki farklı el yazısının ortak bir yanları var. Aralarında bir kan bağı bulunan iki kişiye ait. Siz de bunu kullandıkları E harflerinin benzerliklerinden anlamış olabilirsiniz. Ama ben pek çok küçük noktada aynı şeyi görebiliyorum. Bu iki yazının aynı aileye mensup iki kişiye ait olduklarından kuşkum yok. Şu anda size sadece bu küçük kağıttan çıkardığım sonuçları aktarıyorum. Size değil de profesyonel araştırmacalara ilginç gelecek 23 ayrı nokta daha mevcut. Bunlardan hareketle Kuningamların baba ve uğul olarak bu mektubu yazmış oldukları sonucuna vardım. Bu kadar ilerlemişken ikinci adımım pek tabii ki suçun ayrıntılarını araştırmak oldu. Müfettişle beraber konuğa gittim ve görmem gereken her şeyi gördüm. Ölü adamın yarası hiç kuşku yoktu ki yaklaşık 20 metre öteden ateşlenmiş bir silahla açılmıştı. Adamın giysilerinin üzerinde hiç toz toprak olmadığı için Alec Cunningham'ın adamların boğuştuğuyla ilgili yalan söylemiş olduğunu hemen anladım. Baba ve oğul adamın nereden kaçmış olduğuyla ilgili aynı ifadeyi vermişti ve orayı incelediğimde ki tam olarak orada çamurlu bir çukur bulunuyordu. Herhangi bir ayak izine rastlayamadığım için Cunningham'ların yine yalan söylemiş olduklarından kuşkum kalmadı. Hırsız konusu tamamıyla uydurmaydı. Bu kadarını anladıktan sonra suçun gerekçesini bulmam gerekiyordu. Bu durumda öncelikle Bay Akton'lardaki ilk soygunu düşündüm. Albayın bize söylemiş olduğu bir şeyden dolayı Bay Akton ve Cunninghamların arasında bir mahkeme davasının sürdüğünü biliyordum. Sizin kitaplarınızı soymalarının nedeninin davada işlerine yarayabilecek bir doküman bulma umuduyla olduğunu hemen anladım. Evet tam olarak öyle dedi Bay Akton. Amaçlarından hiç kuşkum yok. Şu anda üzerinde yaşadıkları toprakların yarısının bana ait olduğunu ispatlayabilirim. Ve o tek kağıdı bulabilselerdi, onu neyse ki avukatlarımın kasasında saklı tutuyorum, herhalde dava düşerdi. İşte bu kadar, dedi Holmes gülümseyerek. Tehlikeli ve meyve vermeyen bir girişimdi. Bana kalırsa fikir Bay Alek'e aitti. Aradıklarını bulamayınca şüphe uyandırmamak için sıradan bir soygun sahnesi yaratmaya çalıştılar. Böylece sonunda ellerine geçirebildikleri her şeyi götürdüler. Bunların hepsi apaçık ortadaydı ama bilmediğim birkaç nokta hala vardı. Peşinde olduğum şey o notun geri kalan kısmıydı. Alekin onu ölü adamın elinden yırtıp sabahlığının cebine soktuğundan emindim. Başka nereye koyabilirdi ki? Tek sorun hala orada bulunup bulunmadığıydı. Bu sorunun cevabını bulmak için bir girişimde bulunmaya değerdi. Böylece hepimiz eve girdik. Hatırlayacağınız gibi Koninghamlar bizim mutfak kapısının önünde karşıladılar. Pek tabii ki kağıdın varlığından haberdar olmamaları gerekiyordu. Aksi takdirde hiç vakit kaybetmeden geri kalanını yok edeceklerdi. Müfettiş nota verdiğimiz önemi açıklamak üzereydi ki ben ilginç bir şekilde kriz geçirerek yere düştüm ve konuşmanın yönünü değiştirmeyi başardım. Aman tanrım diye bağırdı albay gülerek yoksa rol yaptığını mı söylemeye çalışıyorsun bir de o kadar endişelenmiştik. Mesleki bilgilerime dayanarak son derece başarılı olduğunu söylemeliyim diye bağırdım. Her gün bilmediğim yeni bir yönünü göstererek beni sürekli şaşırtan adama hayran hayran bakarak. Genellikle işe yarayan bir sanattır dedi Holmes. Kendime geldiğimde bu konudaki uyanık davranışımla övündüğümü itiraf etmeliyim. Bay Cunningham'a 12 yazdırmayı başardım. Böylece elimizdeki kağıdın üzerindeki 12 kelimesiyle bir kıyas yapabildim. Tanrım ne kadar da aptalmışım diye affalladım. Zayıflığım için nasıl endişelendiğini gördüm diye güldü Hornus. Sana o şekilde acı verdiğim için üzüldüm. Beraber üst kata çıktığımızda kapının arkasında asılı duran sabahlığı gördüğüm için küçük sehpayı vererek dikkatlerini bir süreliğine başka yöne çekmeyi başardım. Sonra da sabahlığın ceplerini karıştırmaya gittim. Gerçekten de tam beklediğim yerde bulduğum kağıdı henüz elime geçirmiştim ki Cunninghamların ikisi de üstüme çullandı. Sizin yardımınız olmasa beni öldüreceklerinden kuşkum yok. Şu anda bile o genç adamın elini boğazımda hissediyorum. Ve babasının elimdeki kağıdı almaya çalışırken büktüğü bileğim hala ağrıyor. Her şeyi anladığımı görebiliyorlardı. Ve tamamen güvende hissederlerken birden suçlanacaklarını anladıklarında paniğe kapıldıkları bir gerçek. Siz gittikten sonra Bay Cunningham'la küçük bir sohbetimiz oldu. Onları suç işleme iten sebebi tam olarak öğrenmem gerekiyordu. Bay Cunningham süt dökmüş kediye dönmüştü. Ama oğlu için aynı şeyi söylemek güç. Silahına bir ulaşabilse herhangi birimizin kafasını uçurmaya çekinmeyecek bir canavardı adeta. Bay Cunningham her şeyi kaybettiğini anlayıp anlatmaya başladı. Görünüşe göre William, Aktonlara soyguna gittikleri gece iki patronunu gizlice takip etmiş ve ardından da her şeyi açıklayacağını anlatan şantaj mektupları yollamaya başlamış. Genç Bay Alec o türden oyunlara gelmeyecek tehlikeli bir adam. Kasabanın soyguncu korkusunu, onlara tehdit eden adamdan kurtulmak için bir fırsat olarak görmek açıkçası onun açısından dahi yaneydi. William kandırıldı ve hatasını hayatıyla ödedi. Babayla oğul bütün kağıdı ele geçirebilmiş ve detaylara biraz daha dikkat etmiş olsa suçları büyük bir ihtimalle hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. "Peki ya not?" diye sordum. Sherlock Holmes notla kağıdın yeri kalanını birleştirip önümüze koydu. Saat 12 çeyrek kala Doğu kapısına gelirsen belki de seni çok şaşırtacak bir şey bulacaksın. Ve bunun hem sana hem de anne Morison'a büyük faydasının olduğunu göreceksin. Ama kimseye bundan bahsetme. Aşağı yukarı böyle bir şey bulmayı beklemiştim zaten. Dedi Honus. Henüz Alec Cunningham, William Kirvan ve Anne Morrison'un arasındaki bağlantıyı bilmiyoruz tabi. Ama sonuçlar bize tuzağın işe yaradığını göstermiş bulunuyor. Eminim G'lerin kuyruklarında ve P harflerindeki üstünlük duygusunu görmekten siz de zevk almışsınızdır. Yaşlı adamın I harflerinin noktasız olması oldukça karakteristik. Watson, şehir dışındaki tatilimiz bence son derece başarılı oldu. Yarın Baker sokağına çok daha enerjik ve tazelenmiş olarak döneceğim kesin.